Bismillahirrahmanirrahim. 4681 İbn Abbas'tan. Cahiliyet devrinde ilk kasame şöyle bu buluyor. Haşim oğullarından birini Kureyş'in başka bir kabilesinden bir adam develerine çoban tutmuş. Ve develerinin yanına götürmüş. Haşim oğullarından çuvalının bağı kopan bir adam çobanın yanından geçerken bana bir yular ver. Çuvalımın ağzını bağlayacağım. Korkma, deve kaçmaz diye yalvarmış varmış. Çoban yuları çuvalı bağlaması için vermiş, develer götürülüp yerlerine bağlanınca bir tanesi bağsız kalmış. Deve sahibi çobana, bunun yular ne ne de deyince çoban, Haşimoğullarından çuvalının bağı kopan bir adam yanımdan geçerken bana bir yular ver, çuvalımın ağzını bağlayayım, korkma deve kaçmaz diye yalvardı, ben de yuları verdim deyince, adam sopasıyla çobana vurmuş, bu da bilahare ölümüne sebep olmuş. Dayak yiyen çoban yanından geçen bir Yemenli'ye haç mevsiminde bulunacak mısın demiş. Yemenli hayır hacca gitmeyeceğim belki ileride giderim demiş. Haşim'i çoban ne zaman gidersen oraya bir dileğimi iletirmesin deyince adam peki demiş. Haşim'i hacca gidip mevsimde bulunduğunda ey Kureyşliler diye bağır. Kureyşliler toplanınca ey Haşimoğulları diye bağır. Onlar da toplanınca Ebu Talib'i sor. Ebu Talib'i görünce ona falan kimsenin bir yular yüzünden beni öldürdüğünü ona söyle demiş. Çok geçmeden Haşim'i e ölmüş. Develerini güt adam Ebu Talib'in yanına vardığında Ebu Talip adamımız ne oldu diye sorunca adam hastalandı. Kendisine iyi baktım ama iyileşemedi öldü götürdüm defnettim demiş. Bunun üzerine Ebu Talip o iyiliğine layıktı demiş. Bir zaman sonra Haşim'in dileğini iletmesini vasiyet ettiği Yemenli Haç mevsiminde bulunduğu bir esnada Ey Kureyşler" diye bağırmış. Kureyşler toplanınca Ey oğulları diye bağırmış. Toplanan oğullarına Ebu Talip nerede deyince Ebu Talip benim Ebu Talip demiş. Adam Ebu Talip'e filan çoban sana dileğini ulaştırmam vasiyet etti. Onu falan adam bir yurar yüzünden öldürdü demiş. Bunun üzerine Ebu Talip adamın yanına gelerek ona sana söyleyeceğim üç şeyden birini kabul edeceksin. Ya yüz leve vereceksin. Çünkü sen kasıtsız adamımızı öldürdün. Yahut senin öldürmediğine kavminden elli kişi yemin edecek. Bunlar yapmak istemezsen onun yerine seni öldüreceğiz demiş. Bu adam kavmin yanına giderek onlara durumu anlatınca senin öldürmediğine yemin ederiz demişler. Bunlardan bir adamın karısı bundan bir oğlan çocuğu Anası Haşimoğullarından bir kadın oğlunu Ebu talibe getirerek, Ey Ebu Talip, bu oğlumu elli kişiden birini yerine kabul etmeyi ve yeminini bağışlamanı rica ediyorum demiş. Ebu Talip de bunu kabul etmiş. Onlardan başka bir adam gelerek, Ya Ebu Talip, yüz deve yerine yemin etmeleri için elli kişi istemişsin. Her adama ikişer deve düşer. İşte iki deve. Benden onlara kabul et. Yeminimi bağışla. Çünkü yemin vebal altına sokar demiş. Ebu Talip bunu da kabul etmiş. Geri kalan 48 kişi gelerek adamın katili olmadığına yemin etmişler. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki aradan bir sene geçmeden 48 kişinin hepsi ölmüşler. 4682 Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından Medineli bir adamdan. Ali sallatü vesselam cahiliye devrindeki kasamayı olduğu gibi kabul etti. 4683 Ali sallatü vesselamın ashabından bazı kimselerden kasame cahiliyet devrinde mevcuttu. Ali sallatü vesselam onu olduğu gibi bıraktı. Hayber Yahudilerin öldürdüğünü iddia ettikleri bir maktul hakkında Ensar'dan bazılar arasındaki davada kasameyle hükümlendirdi. 4684 İbnül Müseyyib'ten Cahiliye devrinde kasâme mevcut edi. Sonra Ali ve Selam kasâme'yi Hayber'de Yahudilerin kuyusunda bulunan Ensar'ın Yahudilerin öldürdüğünü iddia ettikleri Medine'de maktul hakkında tatbik etti. 4685 86 yine aynı. 4687'den 93'e kadar Yine aynı. 4684 Sehil bin Ebu Hasme'den bir grup Hayber'e gittiler. Orada işlerini görmek üzere dağıldılar. Döndüklerinde kendilerinden birini öldürülmüş olduğunu buldular. Maktül'ün yanında haklarına bunu siz öldürdünüz deyince onlar bizi öldürmedi. Kimin öldürdüğünü de bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Hayber'den dönüp Resulullah'ın huzuruna giderek hadiseyi anlatmak istediler. Resulullah büyüğünüz konuşsun buyurunca Büyükleri onlara yar رسولla Haybere gittik. Orada adamımızın birini öldürülmüş bulduk. Ali sallallahu aleyhi ve kimin öldürdüğüne delil getirebilir misiniz dedi. Hiçbirimizin delili yok dediler. Bunun üzerine Yahudiler kendilerinin öldürmediğine yemin ederler deyince Yahudilerin yeminine itimat edemeyiz dediler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem mağdulun kim vurtuğuya gitmesini hoş görmeyerek Beytul zekat olarak toplanan develerden yüz deve diyet verdi. 4695 yine aynı 4696 Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem ancak üç şeyden birinin vukuunda Müslüman'ın kan almak helal olur. Katile kısas yapılır. Evliyken zina yapan kimse, dinini terk edip mürtet olan kimse öldürülür buyurdu. 4697 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve zamanında bir adam öldürülmüştü. Katil Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkarılınca Resulullah onu maktulün velisine teslim etti Katil Ya Resulullah onu kasten öldürmedim dedi Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam maktulün velisine Dikkat et Eğer katil sözünde doğruysa Sen de onu öldürürsen cehenneme gidersin deyince Adam katili serbest bıraktı 4698 Alkama bin Vail el Hadrami Babasından naklediyor Birini öldüren katili maktulün velisi yakaladı. Aleyhissalatü Vesselam'a getirdi. Aleyhissalatü Vesselam adama katili affedecek misin dedi. Adam hayır dedi. Onu öldürecek misin dedi. Evet dedi. Git dedi. Adam giderken Aleyhissalatü Vesselam adamı çağırdı ve ona affediyor musun dedi. Adam hayır dedi. Diyet almak ister misin dedi. Adam hayır dedi. Öldürecek misin dedi. Evet dedi. Git dedi. Adam giderken Aleyhissalatü Vesselam ona bak eğer onu affedersen senin de öldürülen adamın da günahlarınız affedilir deyince adam katili affetti bıraktı katilin bağlandığı organı sürükleyerek gittiğini gördüm 4699 aynı 700 701 yine aynı 702 aynı 703 Enes bin Malik'ten Yine aynı. 74704 yine aynı. 4705 İbn Abbas'tan Kurayza ve Nadir kabilileri vardı. Nadir Kurayza'dan daha şerefli ve üstündü. Kurayza'dan bir adam Nadir'le birini öldürdü mü? Öldürülür. Nadir kabilesinden bir adam Kurayza'dan birini öldürdü mü? 100 dirhem, 100 kurma verirdi. Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra Nadir kabilesinden bir adam Kurayza'dan birini öldü. Kurayzılar Kurayzalılar katili bize teslim edin öldürelim deyince Nadirler eski adetler üzerine katili teslim etmek istemeyerek aramızda Resulullah var dediler ve davalarını görmek üzere Ali Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına geldiler. Bu sırada aralarında hüküm verirken de adaletten hükmet ayeti nazil oldu. Adalet cana candır, kısastır. Daha sonra onlar cahiliyet devrinin hükmünü mü arıyorlar ayeti nazil oldu 4706 yine aynı 4707 ve 8 Kays bin Ubadeden eşleriyle beraber Ali'nin yanına giderek kendisine a.s.in başkalarına söylemediği sadece sana mahsus bir şey vasiyet etti mi dedik Ali hayır sadece şu yazdığım şey dedi ve kılıcının kılından yazdığını çıkardı orada şunlar yazılmıştı müminlerin kanı kısas ve diyette müsavidir Onlar düşmanlarına karşı ilk vücut ve kuvvetlidirler. Onlardan herhangi biri düşmana eman verebilir. Dikkat edin, kafire karşılık mümin öldürülmez. Kafirlerden zimni ve müstemen gibi müslümanlarla anlaşma olan da öldürülmez. Kim bir hadise çıkarırsa kendi nefsine yapmış olur. Yahut kim bir hadise çıkaran birini himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. 4709 10 11 Semura'dan Ali ve Selam: kim kölesini öldürürse onu öldürürüz. Kim kölenin ovuzunu keserse onun ovuzunu keseriz. Kim kölesini yiğdiş ederse onu yiğdiş ederiz. Bu hadis zayıftır, amel edilmez. 4712 Ömer'den Ali vesselam'ın kısas hakkındaki verdiği hükümleri araştırıyordum. O sırada Hamel bin Malik kalktı şunları anlattı. İki kadının hücrelerinin arasında olduğun bir sırada kadının biri öbürüne çadır kazığı ile vurdu. Karnındaki çocuğu ile onu öldürdü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam vuran kadının öldürülmesini çocuğun yerine de diyet olarak bir gurre, köle veya cariye verilmesini emretti. 4713 Enes'ten bir Yahudi zinetini almak için bir cariyeyi öldürdü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam kıza karşılık Yahudi'ye kasas yaptı. 4714 15 aynı. 4716 Ayşe annemizden Ali vesselam üç şeyin dışında hiçbir şey Müslümanın kanını helal kılmaz. Evli kimsenin zina etmesi bu recm edilerek öldürülür. Müslümanı sebepsiz yere kasten öldüren kimse İslam'dan çıkıp Allah ve Resulü'ne karşı savaş açan kimse. Bu ya öldürülür, ya çarmağa gerilir, yahut da sürülür. 4717 Ebu Cuheyfe'den Hz. Ali'ye aleyhissalatü vesselam'dan duyduğum bir şey var mı diye sorduğumda, tohumu çatlatan ve canlıyı yaratan Allah'a yemin ederim ki hayır. Ancak Allah'ın kuluna, kitabını anlama kabiliyeti vermesi, bir şu sayfede yazılı olanlar vardır sayfada neler var deyince orada diyet esirlerin bırakılması ve kafire karşılık müslümanın öldürülmemesi meseleleri vardır dedi 4718 Ebu Hasan'dan yine aynı 4719 yine aynı 4720 Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselam kim sebepsiz yere ahit verdiği kimseyi öldürürse Allah ona cenneti haram kılar buyurdu 4721 yine aynı 4722 ve 23 asaptan bir adamdan ve vesselam kim zimmilerden birini öldürürse cennet kokusunu alamaz cennetin kokusu 70 yıllık mesafeden alınır buyurdu 4724 İmran bin Hüseyin'den fakir ailelerinden birinin kölesi, zengin ailelerinden birinin kölesinin kulağını kesti. Ali salatü vesselam yanına şikayete geldiklerinde onlara bir şey ödetmedi. 4725 Enes'ten Ali salatü vesselam birinin dişini kıran kimseye kısas yapılmasına hüküm verdi. Allah'ın kitabı kısası gerektirir. 4726 ve 27 Semure'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem kölesini öldürene kısas yaparız. Kölesinin bir yerini kesenin aynı yerini keseriz. Buyurdu bu hadisten amel edilmez, zayıftır. 4728 Enes'ten Rubeyi'nin bacısı Ümmü Harise bir adamı yaraladı. Davalarını görmek üzere Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiklerinde kısas yapılmasını emretti. Bunun üzerine Ümmü Rubeyi yaralayan kızın anası ya Resulullah ona kısas mı yapılacak? Hayır vallahi ona hiçbir zaman kısas yapılamaz dedi ve vesselam subhanallah ya ümru bey kısas Allah'ın kitabındaki emirdir buyurdu kadın hayır vallahi ona asla kısas yapılamaz dedi ve karşı taraf diyeti kabul edinceye kadar bu sözünde diretti bunun üzerine ve vesselam Allah'ın öyle kulları var ki Allah'a yemin etseler Allah arzularını yerine getirir yeminlerini boşa çıkarmaz buyurdu 4729 4730 yine aynı 4731 İmran bin Hüseyin'den bir adam başka birinin kolunu ısırdı o da kolunu çekince ısıranın ön dişleri düştü bunun üzerine dişi düşen adam aleyhissalatü vesselam'a şikayete gidince Resulullah ona ne yapmamı istiyorsun ona emredip kolunu ağzına vermesini ve deve gibi elini kuparmak mı istiyorsun İstersen elini ağzına ver ısırınca çek buyurdu 4732, 33, 34 ve 35 yine aynı. 36, 37 de yine aynı. 38, 39, 40, 41 yine aynı. 42, 43, 44 ve 45 yine aynı. 4746 ve 47 Ebu Said El-Hodri'den ve Vesselam bir şey dağıttığı sırada bir adam Resulullah'ın yanına sokuldu. sallatü Vesselam adeti üzerine adama yanındaki hurma sapı ile vurdu. Adam bağırınca gel benden öcünü al buyurmasının üzerine adam affettim ya Resulullah dedi. 4748 İbn Abbas'tan bir adam Abbas'ın İslam'a girmemiş olan babasına söyledi. Abbas ona bir tukat attı. Bunun üzerine adamın akrabaları gelerek Abbas'ın vurduğu gibi o da Abbas'a vurmalıdır dediler. Silaha sarıldılar. Hadiseyi haber alan Resulullah minbere çıkarak Ey insanlar Allah katında en şerefli insan kimdir biliyor musunuz deyince Ahsab sensin ya Resulullah dediler Abbas benim ailemden ben de onun ailesindenim Ölmüşlerimize sövmeyin ki yaşayanlarımız alınmasın Bunun üzerine Abbas'a karşı ayaklananlar Ya Resulullah seni gücendirmemizden Allah bizi korusun Bizim için Allah'tan af dile dediler Bu hadis zayıftır 4749 Ebu Kureyre'den mescitte ve Vesselam'la beraber oturuyorduk. O kalkınca biz de kalkardık. Bir gün kalktı biz de kalktık. Mescidin ortasına varınca bir adam Resulullah'a arkasından hırkasından tuttu çekti. Hırkası sevd olduğu için boynunu yaraladı ve Resulullah'a Ya Muhammed şu iki deveme zahire yükle. Çünkü sen ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun deyince ve Vesselam Hayır öyle zannetmenden Allah'a sığınırım boynumu yaralaman sebebiyle kısas yapmadıkça develerini yüklemem dedi. Bunun üzerine Bedevi hayır vallahi sana kısas yaptırmam dedi. Resulullah üç defa sözünü tekrarladı. Üçüncüde Bedevi hayır vallahi sana kısas yaptırmam diyordu. Bedevinin sözünü duyunca hızla üzerine yürüdük. O sırada Resulullah bize dönerek sözümü işiten herkes kendisine izin vermeden verilmeden kımıldamamasına and içtim dedikten sonra oradakilerden birine ey filan bedevinin bir devesine arpa, bir devesine de hurma yükle dedi. Daha sonra da dağılın buyurdu. 4780 Hz Ömer'den Ali Sallat kendi nefsine 4750 kendi nefsine kısas yaptırmak istediğini gördüm. 4752 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfe'nin oğlu Ebu Cehm'i zekat toplamak için gönderdi. Ebu Cehim gittiği yerde zekat hususunda kendisiyle münakaşa eden bir adama vurdu. Bunun üzerine adamlarıyla Resulullah'ın yanına geldiler. Adam ya Resulullah kısas isterim dedi. Resulullah kısas yerine şunu alın dedi. Razı olmadılar. Resulullah tekrar şunu şunu alın dedi. Kabul ettiler. Aleyhisselatü Vesselam onlara ''Halk ile konuşup onlara diyete razı olduğunuzu bildireceğim.'' dedi. Onlar ''Evet konuş.'' demelerin üzerine aleyhissalatü vesselam ''Bunlar bana gelerek kısas istediler. Ben diyet almalarını teklif ettim. Kabul ettiler.'' Demesin üzerine onlar ''Hayır kabul etmeyin.'' deyince muhacirler adamların üzerine yürüyecekti. Derhal ve vesselam muhacirlere durmalarını emretti. Daha sonra kısas talep edenleri çağırdı onlara. ''Diyeti kabul ediyor musunuz?'' dedi. ''Evet.'' dediler. Halk ile konuşacağım. Diyete razı olduğunuzu bildireceğimdir. Onlar konuş dediler. Aleyhisselatü Vesselam adamlara dönerek diyete razı mısızını duyurdu. Onlar da evet razıyız dediler. 4752 Enes'ten bir Yahudi üzerinde zinet takılı bir genç kız görüyor. Kıza taşla vurarak zinetini alıyor. Ölmek üzere olan kızın yanına Aleyhisselatü Vesselam götürüldü. ve Vesselam kıza sana falan kimse mi vurdu dedi konuşamayan kızın halini şube hikaye ederek başıyla hayır işaretini yaptı. Resulullah falan mı vurdu deyince şube kızın halini hikaye ederek başıyla hayır işaretini yaptı falan mı dedi evet diye işaret etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Yahudi'yi getirip kafasını iki taş arasında ezerek öldürmelerini emretti. 4753 kayıstan Ali salatü vesselam Hasam kabilesinden bir gruba karşı bir müfreze gönderdi. Oradakilerden bazıları secde ederek Müslüman olduklarını belirtip öldürülmemelerini talep ettilerse de çarpışma sırasında öldürüldüler. Bunun üzerine Ali salatü vesselam öldürülen Müslümanlara diyetin yarısını ödenmesini emretti ve ben müşriklerle beraber yaşayan Müslümanlardan uzağım dedi. Daha sonra da Müslümanlarla müşriklerin ateşleri birbirine görülmesin buyurdu. 4754 i̇bn Abbas'tan İsrailoğulları zamanında kısas vardı, diyet vermek yoktu. Bu hususta Allah-u Teala şu ayeti indirdi. Öldürülen kimseler karşılığında size kısas farz kılındı. Hür karşılığında hür, köle karşılığında köle, kadın karşılığında kadın, mümin kardeşi tarafından kısası diyete çevrilen kimse sıkıştırılmamalı, o da diyeti güzellikten ödemelidir. Bu Rabbinizden bir rahmet ve sizden önce gelen ümmetlere farz kılmadan daha kolaydır. Onlara farz kılınan sadece kısastı diyet yoktu. 4755 yine aynı. 4756 Enes'ten ve vesselam kısas talebi için gelenlere affetmelerini emretti. 4757 yine aynı. 4758 59 ve 60 Ebu Kureyre'den Ali ve vesselam bir yakını öldürülürse iki şeyden hayırlı gördüğünü talep eder. Ya katile kısas yapılmasını yahut da diyet verilmesini emrederdi. 4761 Ayşe annemizden Ali sallatü vesselam maktulün velileri kısastan vazgeçip diyet talep etmelidir. Aralarından biri kadın dahi olsa affederse kısas düşer. Diyet almaları gerekir buyurdu. 4762 ve 63 İbn Abbas'tan Ali ve vesselam kim bilinmeyen bir şekilde öldürülürse yahut taş atılarak yahut kırbaçla veyahut değnekle öldürülürse onun diyeti kasetsiz hatayen öldürülen diyeti gibidir. Kim kasten öldürülürse katile kısas yapılır. Kim katile kısas yapılmasına mani olursa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Allah onun ne tövbesini kabul eder ne de fidyesini. 4764 ve 65 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam kasıtlı gibi kırbaçla veya değnekle hatayla öldürülen kimsenin diyeti yüzdevedir. Kırkı karnı yüklü olacak. 4766 asaptan birinin rivayetine göre Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin Fethi Günü kitabesinde dikkatle dinleyin. Kasıtlı gibi kırbaçla veya değnekle hatayla öldürülen kimsenin diyeti hepsi doğuran 46 ile 900 yaş arası yüzdevedir. 4767 68 69 70 yine aynı 4771 ve 72 ibn Ömer'den. Ali ve sellem Mekke'nin fethi günü Kabe'nin merdiveninin üzerinde Allahu hamdü sena ederak konuşmasına şöyle devam etti. Vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden, tek başına düşman ordularını hezimete uğratan Allahu hamdolsun. Kırbaçla veya değnekle hata ile öldürülen bir kimsenin diyeti 40'ı gebe olmak üzere yüz deve ağır diyettir. 4773 yine aynı 4774 İbn Mesud'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem hata ile öldürmelerde diyet olarak 20 adet 1 yaşında dişi, 20 adet 1 de yaşında erkek, 20 adet 2 yaşında dişi, 20 adet 5 yaşına basan 10 adet 4 yaşına basan deve verilmesini emretti. 4775 İbn Abbas'tan Ali salatü vesselamın zamanında bir adam birisini öldürdü. Ali ve vesselam diyetini 12000 dirhem gümüş takdir etti. Hadis sahihtir. 4776 yine aynı 4777 Şuayb babasından naklediyor. Ali salatü vesselam kadının diyeti, diyetin üçte birine ulaşıncaya kadar erkeğin diyeti gibidir. Hadis sahihtir. 4778 Şuayb babasından naklediyor. Ali salatü vesselam Zimmilerin diyeti, yani Müslümanların idaresinde yaşayan Yahudi veya Nasrani, Müslümanların diyetinin yarısıdır. Onlar Yahudi ve Nasrani, Nasrani'lerdir 4779 Abdullah bin Amurdan, Ali ve Sılam, kafirin diyeti Müslümanın diyetinin yarısıdır, buyurdu. 4780 İbn Abbas'tan, Ali Sılat ve Mukatebin diyetinde Mukatebe bedelinden ödediği kısımda hür diyeti gibi kalan kısmında köle diyeti gibi diyet ödenmesini emretti. 4781 82 yine aynı. 4783 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem mukatep bedelinden ödediği kadar hürdür ve kendisine o nispetta hat yapılır ve o nispette miras alabilir. 4784 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir mukatep öldürülmüştü. Ali sallallahu aleyhi ve sellem mukatebe bedelinden ödediği kısımda bir hür diyeti gibi, kalan kısmında köle diyeti gibi ödenmesini emretti. Mukatep, efendisiyle aralarında kararlaştırılan, muhayyen bir bedel karşılığında efendisi tarafından azat edilecek olan köledir. Bu anlaşmaya mukatebe akdi denir. 4785, Abdullah bin Burayı da babasından naklediyor. Bir kadın bir kadına taş adarak karnındaki çocuğu düşürdü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam düşen cenne diye turrak elli koyun verilmesini emretti. O günden sonra birine taş atmayı yasakladı. 4786 yine aynı. 4787-88 yine aynı. 4789 Ebu Hureyre'den. Lihyan oğullarından bir kadının ölü düşen çocuğuna diye turrak aleyhissalatü vesselam bir Burre köle veya cariye verilmesini emretti çocuğun düşmesine sebep olan kadın ölünce aleyhissalatü vesselam mirasını oğullarının ve kocasının almasını diyetin ise asebesinin vermesini emretti asabe baba tarafından araya kadın girmeyen erkek, erkek akrabaya denir 4790 91 ve 92 Ebu Hureyre'den Hüzeyl Kabilesi'nden iki kadın kavga ettiler biri diğerine vurup karnındaki çocuğu ile birlikte öldürdü. Davalarını görmek üzere Resulullah'a geldiklerinde aleyhissalatü vesselam ölen çocuğa diyet olarak bir köle veya cariyenin verilmesini, anasının diyetini de öldüren kadının akrabasının ödemesini katile kadın ölünce de mirasını çocuğunun ve diğer varislerinin almasını emretti. Bunun üzerine Hamed bin Malik bin Nabide elhuzeli katile kadının velisi, Ya Resulullah bir şey içmeyen, yemeyen, konuşmayan ve ağlamayan cenine Nasıl diyet ödeyeyim? Böylelerinin kanı boşa gider deyince a.s. bu laflar kafirlerin kafiyeli sözleridir buyurdu. 4793 Mugire bin Şube'den bir kadın hamile kumasına çadır kazı ile vurarak öldürdü. Yakalayıp Resulullah'a getirildi. a.s. katile kadının asabesi, akrabası diyet ödemelerini cennede bir köle veya cariye vermelerini emretti. Bunun üzerine katilenin vellerinden biri yemeyen, içmeyen, bağırıp ağlamayan diyet mi vereceğim deyince ve vesselam medevilerin sözleri gibi kafiyeleri sözler mi konuşuyorsun dedi 4794, 95, 96 97, 98 99 yine aynı ve 4800 yine aynı 4.801 Aleyhisselatü Vesselam her cenine diyet verilmesini ve Müslüman kölesini azat eden kimse azatçısının müsaadesi olmadan onun velisi olamayacağını yazdı. 4802 Şüayt babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam tabipliğe ehliyet olmayan bir kimse doktorluk yapmaya kalkarsa fiili müessir zararlarından sorumludur buyurdu. 4803 Ebu Rimse'den babamla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittik. Yanındaki kim dedi? Oğlumdur. Oğlum olduğuna şehadet ederim dedi. Aleyhisselatü Vesselam ne oğlun senin işlediğin cinayetle cezalanır ne de sen onun işlediğin cinayetle cezalanırsın buyurdu. 4804 Salebe bin Zehmetü Zehme Zehdemül Yerbudan. Aleyhisselatü Vesselam Ensar'dan bir cemaate hitap ediyordu. Orada ekilerden birisi Ya Surela şu Salabe bin Yer bu oğulları cahiliyet devrinde falan kimseyi öldürdüler deyince Ali sallallahu aleyhi ve sesini yükselterek bakın hiç kimse başkasının cinayetiyle cezalandırılmaz buyurdu. 4805 806 yine aynı 4811 Şuayb babasından Aleyhissalatü Vesselam şaşı gözü patlatanın diyet olarak diyetin üçte birini vermesini, çolak eli kesen kimse üçte bir diyet vermesini, birinin çürümüş dişini söken kimse üçte bir diyet vermesini hükme bağladı. 4812 Şuaib babasından Aleyhissalatü Vesselam dişlerin diyeti beş devedir buyurdu. 4813 Şuaib babasından naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam bütün dişler eşittir müessir fiile var maruz kalan her dişe 5 deve diyet verilir buyurdu 4814 Ebu Musa'dan Ali aleyhissalatü vesselam müessir fiile maruz kalan her bir parnağın diyeti 10 devedir dedi 4815 16 17 18 19 20 21 22 aynı 4823 Abdullah bin Amr'dan Aleyhissalatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde kitabede kemiğe kadar ulaşan yaralarda diyet 5 devedir buyurdu. 4824 Amr bin Hazim'den Badis Zayıftır. Aleyhissalatü Vesselam Yemenlere yazdığı mektubunda farzlar, sünnetler ve diyetler yazılıydı. Mektubu Yemen'e benimle gönderdi. Yemenlere mektup okundu. Orada aynen şunlar yazılıydı. Allah'ın Resulü Muhammed'den Zuhru Ayn Muafir ve Hemdan hükümdarları Şurahbil bin Abdi Kuhal, Muayim bin Abdikulal ve Haris bin Abdikulala Ammabat. Ve mektupta şunlar yazılıydı. Kim sebepsiz yere birini öldürür? O da delille sabit olursa katile kısas uygulanır. <gülüyor> 4825 yine aynı 4826 İbn-i Aleyhissalatü Vesselam'ı yazıp Amr bin Hazım ile Necrân'a Yemen'e gönderdiği mektubu okudum. Mektup Ebu Bekir bin Hazım'ın yanındaydı. Aleyhissalatü Vesselam şunları yazdı. <gülüyor> Bu Allah ve Resulünün beyan bildiri emir ve nehiyleridir. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhrama girdiğinizde avu helal saymamanın şartıyla ayette size okunacak olanlardan başka bütün davarlar size helal kılındı Allah dilediği gibi hükmeder ey iman edenler Allah'ın bildirdiği merasime emir ve nehilere haram olan aya kurbanlık hediyelere boyunlarına tasma takılan kurbanlık hayvanlara Rab'larının lütuf ve keremini, keremini ve rızasını talep ederek beytil haramı Kabe'yi ziyarete gidenlere sakın hürmetsizlik etmeyin İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi mescidi harama bırakmadılar diye bazılarına karşı beslediğiniz kin sakın sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik etmek ve fenalıktan sakınmak kutusunda yardımlaşın. Günah işlemek Allah'a asi olmaktan sakının. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Size şunlar haram kılındı. Murdar olmuş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının namına kesilen, boğulan, vurularak öldürülen, yüksekten düşerek ve sürülerek ölen ve canavar tarafından parçalanan hayvanlar. Dikili taşlara putlar için kesilen hayvanlar, fal oklarıyla nasip aramanız hep bunlar fısk yoldan çıkıştır. Bugün kafirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım size din olarak İslam'ı uygun buldum her kim son derece açlık halinde çaresiz kalır da günaha meyil maksadı olmaksın onlardan yemeye mecbur olursa elbette Allah gafurdur rahimdir sana soruyorlar kendileri için helal kılınan ne sizin için bütün pak nimetler helal kılındı alıştırarak ve Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz evcil hayvanların da size tutu verdiklerinden yeyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Allah'a asi olmaktan sakının çünkü Allah'ın muhasebesi çok sıratlıdır. Sonali Salatü vesselam mektuba bu yazı yarama, yaralamalar hakkındadır. Bir adam öldürmenin diyeti 100 devedir. 4837 24827 28 yine aynı 4.700 4.829 Enes'ten Bir bedevi Ali Selametü'llah'ın kapısına geldi, kapının yarından içeriye baktı. Resulullah'ı görünce adamın gözünü patlatmak için bir demir çubuk yahut çubuk aradı. Bunu gören adam kapıdan çekildi. Bunun üzerine Ali Selametü'llah çekilmeseydin gözünü patlatacaktım buyurdu. 4830 yine aynı. 4831, 32 aynı. 4833, bu el Elhadir'den. Bir gün namaz kılıyordum, Mervan oğlu önümden geçmek istedi. İtekladım. Çekilmeyince vurdum, çıktı ağlayarak gitti. Vurduğumu gidip babası Mervan anlatınca Mervan bana geldi. Kardeşin oğlan için vurdum dedi. Bu Mervana ona vurmadım, şeytana vurdum. Resulullah biriniz namazdayken bir insan önünüzden geçmek isterse mümkün olduğu kadar mana olsun geçirmesin. Çekilmez de mutlaka geçmek isterse ona vursun. Çünkü o şeytandır derken duydum dedi. 4834 Sayr bin Cübeyr'den Abdurrahman bin Ebza İbn Abbas'ın şu hikayetten sormamı emretti. Birisi kim bir mü''mini kasten öldürür onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Böyle bir kimse Allah'ın hışmı ve lanetine uğrar ve onun için büyük bir azap da hazırlamıştır. i̇bn Abbas bu ayetten sorunca bu ayeti hiçbir şey nesetmedi, hükmü kaldırılmadı dedi. Diğeri ise onlar Allah'ın yanı sıra başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina da etmezler. Kim bunları Kim bunları yaparsa cezaya uğrar. İbn Abbas pa müşrikler hakkında nazil oldu." dedi. 4835 ve 36 37 yine aynı. 4838 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve büyük günahlar Allah'a şirk koşmak, anaya babaya asi olmak, adam öldürmek, yalan söylemektir buyurdu. 4839 yine aynı 4840 İbn Abbas'dan Aleyhisselatü Vesselam Kul mümin olarak zina etmez mümin olarak şarap içmez mümin olarak hırsızlık yapmaz ve mümin adam öldürmez buyurdu 4841 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam insan mümin olarak zina etmek mümin olarak hırsızlık yapmaz Mümin olarak şarap içmez. Mümin olarak insanların saygı gösterdiği başkalarının malına göz dikmez. 4842 Ebu Hureyre'den a.s. Zani kişi mümin olarak zina etmez. Mümin olarak hırsızlık yapmaz. Mümin olarak şarap içmez. Henüz tevbe kapısı açıktır. 4843 yine aynı. 4844 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam hırsızı Allah lanet eylesin. Bir yumurta çalar bu yüzden eli kesilir. Bir urgan çalar bu yüzden eli kesilir. 4845 Numan Bin Beşir'den Kelahi Kabilesi'nden bir grup Noman Bin Beşir'e hırsızlık, hırsızlar eşyamızı çaldılar diye şikayet ettiler. Bunun üzerine Numan hırsızları yakaladı. Birkaç gün hapsettikten sonra bıraktı. Hırsızlar serbest bırakılınca malları çalınanlar Numan'a geldiler. geldiler. Hırsızları döverek suçlarını itirafa zorlamadan, zorlamadan bıraktın dedi. Deyince Numan ne istiyorsanız isterseniz onları döverim. Eşyanız çıkarsa ne hala, çıkmazsa onları dövdüğüm gibi sizi de döverim dedi. Adamlar bu senin hükmün deyince Numan bu Allah ve Resulünün hükmüdür dedi. 4845 hakim babasından naklediyor. Aleyhissalatü vesselam hırsızlıkla itham edilen bazı kimseleri hapsetti. 4847 yine aynı sonra serbest bıraktı 4848 Ebu Umeyye el mahzum eden a.s. huzuruna suçunu itiraf eden fakat çalınan eşya yanında bulunmayan bir hırsız getirildi a.s. hırsıza senin çaldığını sanmıyorum dedi adam evet ben çaldım deyince a.s. bunu götürün elini kestikten sonra tekrar getirin dedi Adamı götürüp elini kestikten sonra Resulullah'ın huzuruna getirince Resulullah adama Allah'tan mağfur ettilerim ve ona yönelirim de buyurunca adam Allah'tan mağfur ettiler ve ona yönelirim dedi. Bunun üzerine ve Vesselam Allah'ım onun tevbesini kabul et diye dua etti. 4.849 ve 50 Saffan bin Umeyye'den Hırkamı çalan bir adamı Resulullah'ın huzuruna götürdüm. Adamın elinin kesilmesini emretti. Bunun üzerine Ya Resulullah davamdan vazgeçtim deyince aleyhissalatü vesselam ya Ebu Vahib adamı huzuruma getirmeden vazgeçseydin buyurdu ve elini kestirdi 4851 yine aynı 4852 safvandan yine aynı 4853 İbn Abbas'tan yine aynı 4854 55 yine aynı 4856 57 Şuayb babasından naklediyor ve selam, hat, mahayen ceza icap eden davalarınızda huzuruma gelmeden kendi aranızda anlaşın. Bu davalar bana getirilince hüküm vermem vacip olur buyurdu. 4858 ve 59 İbn Ömer'den, mahsum kabilesinden bir kadın, komşularından komşuları adına ariyet olarak eşya alıyor, inkar ediyordu. Bunun üzerine ve selam elinin kesilmesini emretti. 4860 yine aynı. 4861 yine aynı 4862 ve 63 Cabir'den mahrum oğullarından bir kadın hırsızlık yaptı. Yakalanıp Resulullah'a getirildi. Aleyhisselatü Vesselam suçunu bağışlaması için Ümmü Seleme'ye sığındı. Ümmü Seleme'nin rica etsizlerine Aleyhisselatü vesselam, eğer hırsızlık yapan Resulullah'ın kızı Fatıma dahi olsaydı mutlaka elini keserdim buyurdu ve kadının eli kesildi. 4864 65 66 67 68 69 70 71 yine aynı. 4872 Ayşe annemizden Mekke'nin fethi savaş sırasında Resulullah'ın huzuruna hırsızlık yapan bir kadın getirildi. Kadının bağışlanması için Usame bin Zeyd Resulullah'a rica etti. Usame konuşunca Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün rengi değişti, öfkelendi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hükümlerinden bir hüküm Hat hakkında aracı mı oluyorsun deyince Usame ya Resulallah, benim için mağfiret dile dedi. Akşam olunca aleyhissalatü vesselam kalktı. Allah'a layıkı ve içiyle hamdü sena ettikten sonra sizden önceki insanların helak oluşuna sebep aralarında zengin ve asılzadeler hırsızlık yaparsa bırakıyorlar. Fakir ve zayıf kimseler hırsızlık yaptıklarında hat uyguluyorlar. Onları cezalandırıyorlardı. Daha sonra Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun elini keserdim buyurdu. 4873 yine aynı 4874 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Hureyre'de bir hükmün infaz edilmesi insanlar için 30 gün yağmur yağmasından daha hayırlı ve yararlıdır buyurdu. 4875 yine aynı 76 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem 5 dirhem değerinde bir kalkanı çalanın elini kesti. 4877 ve 78 79 80 yine aynı. 4881 ve 82 NS'ten Hazreti Buhari 5 dirhem kıymetinde bir kalkan çalan adamın elini kesti. 4883 yine aynı. 4884 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem Rubu dörtte bir dinar kıymetinde bir şey çalanın elini kesti. 4885 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam kıymeti en az üçte bir yahut nıfz, nısf yarım dinar olmayan çalınan kalkandan el kesilmez buyurdu. Bu adet 4886 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam hırsızın eli rubu dinar ve daha fazla değer olan şeylerde kesilir. Buyurdu. 4887'den 4897'ye kadar yine aynı. 4898 Ayşe annemizden Aleyhissalatu vesselam hırsızın eli ancak hurbu, dinar ve daha fazla olan şeyleri çalması halinde kesilir dedi. 4923'e kadar yine aynı. 4000 924 Şuayb babasından Aleyhisselatü Vesselam ne kadar şeyin çalınması halinde el kesilir diye sorulduğunda ağaçtan çalınan meyve sebebiyle el kesilmez sergi verilen toplar götürürse bir kalkan bedenine ulaşırsa el kesilir dağda yayılan davarı çalanın eli kesilmez ağıla girdikten sonra çalanın eli kesilir diye cevap verdi. 4925 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam ağaçtan meyve koparan hakkında sorduklarında ihtiyacı kadar koparır da toplayıp götürmezse bir şey lazım gelmez. Toplar götürürse aldığının iki misli bedeli öder hem de cezalanır. Muhafazalı sergi yerinden çalarsa bedeli de kalkan bedeline ulaşırsa eli kesilir. Çaldığı şeyin bedeli daha az olursa bedelinin iki mislini öder. Hem de okubet dayak cezası gerekir. 4926 Abdullah bin Namır'dan Müzeyne kabilesinden bir adam Resulullah'ın yanına gelerek Ya Resulullah dağda yayılan davarı çalan hakkında ne buyurursun dedi. ve Vesselam çaldığını ve bedelini verir hem de tehlip cezası verilir. Yayılmakta olan davarların çalışması halinde el kesilmez ancak ağıla girdikten sonra çalar bedelini de bir kalkan bedeline ulaştırırsa eli kesilir. Kalkan bedeline ulaşmazsa çaldığının iki misli bedelini öder. Hem de tehdit için dayak atılır buyurdu. Adam ya Resulallah, ağaçtaki meyvenin çalışma, çalınması hakkında ne buyurursun diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam kopardığını bir misli de bedeline verir. Hem de tehdit edilir. Koparılmamış meyveyi çalanın eli kesilmez. Şayet sergi yerine konduktan sonra çalınırsa bedeli de bir kalkan bedeline ulaşırsa o zaman el kesilir, ulaşmazsa iki misli bedeli ödettirilir, tehdit için dayak atılır. 4928'den 37'ye kadar Rafi bin Hadiş'ten Vesselam, meyve ve keser hurma sakızı çalanın eli kesilmez buyurdu. 4938 Cabir'den Vesselam, emanete hiyanet edenin, yağmada bulunanın ve çarpıp kaçanın eli kesilmez buyurdu. 4939 ve 40 41 42 43 yine aynı. 4944 Haris bin Hatıb'tan Ali sallallahu ve huzuruna bir hırsız getirildi. Bunu öldürün dedi. Yandakiler ya Resulallah sadece hırsızlık yaptı denildi. Ali sallallahu ve bunu öldürün dedi. Onlar sadece hırsızlık yaptı dediler. Bu defa Ali sallallahu ve elini kesin dedi. Adam sonra yine hırsızlık yaptı. Bu sefer de ayağı kesildi. Bilahara Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti zamanında tekrar hırsızlık yapınca geri kalan eli ve ayağı kesildi. Beşinci defa hırsızlık yaptığında Hazreti Ebu Bekir Resulullah onu öldürün dediği vakit bunu daha iyi biliyormuş dedi. Adamı öldürmeleri için Kureyşli bir grup gence teslim etti. Onlardan biri de Abdullah bin Zübeyir'di. Başkan olmayı seven Abdullah bu işte bizi başkan yapın dedi. Onlar da Abdullah'ı kendilerine başkan yaptılar. Adam öldürünceye kadar Abdullah'ın vuruşunu takip ederek adamı dövdüler. 4945 yine aynı 4946 bu Bin Ebu Ertadan Aysselati ve selam seferde hırsız eli kesilmez buyurdu 4947 Ebu Hureyre'den Alissellahati vessel Selam köle hırsızlık yaparsa yarı pahasına da olsa buyurdu 4948 Atiye'den Kurayze esirlerinin arasındaydım. Esirlere bakılıyordu. Buğra erenler öldürülüyor. ermeyenler öldürülmüyordu. 4949 İbni Muhayriz'den Fedal bin Ubeyd'den hırsızın elinin boynuna asılması hükmünü sordum. Sünnettir. Ali sallallahu aleyhi ve hırsızın elini kesti. Başkalarına ibret olsun diye boynuna astı dedi. 4950 Abdurrahman bin Muhayriz'den Fadala bin Ubeyde hırsızın elinin boynuna asılması şünnet olduğunu görüşünde misin dedim. Fadala evet dedi. Resulullah huzuruna getirilen bir hırsızın elini kesip boynuna astı. 4951 Abdurrahman bin Avf'dan aleyhissalatü Selam hırsızın cezası uygulandıktan sonra tazminat ödettirilmez buyurdu.